kalkıp gidim azıcık çarşıya lambaları görmedim geçtim karşıya Ezreyli görürsen hani olur ya araba vurdubene ele az kaldı elim Kahvede oturup okey oynadım iki parti yedim gene doymadım elden okey gelmiş vallahi çalmadım beni ele döydüler az kaldım öleyim Ustalık neyime çıktım çatıya anteni çevirdim azıcık batıya Birden takılınca demir kapıya aşağıyı düştüm az kaldım ölüm Bilmedim işlere girdim dolaştım Bir de gidip bekçinin itine bulaştım O hırladı ben de ona dalaştım Beni ele kıtladı az kaldım ölüm Elektrik işim deyip kabloyu tuttum Bir hafif salladı az bir şey korktum Görmedim şarteli burnumu soktum Ceryan çarptı beni Az kalti William nasıl hoş <gülüyor> nasıl hoş ya yani tabii ki e, o coğrafya biraz daha hani biraz ortadan okumaya da özen göstermen yani tam böyle arzur mazide biraz böyle ortadan okumayan herkes anlasın diye bir diğer şiiri de Başkan bunu sana itafen e, diyor ki. Direm artık eversen zamanım geldi Ferhat bile aşkına dağları deldi Bir devamsız buldum o beni sevdi Kızdı hadi ana everim beni Şimdi bizim orada devamsız Böyle ne gibi diyeyim ki ya, hayırsız hani böyle O ağızda bir şeydir devamsız Pilav milav hikaye kaşık kalmadı Abim bile dedim sıra savmadı Babamın hersi çıkmış eve almadı Baba canı yerim everim beni Soba bile yansa ben hep üşirem Ranza bene dar gelir yere düşirem Kız lafı açıldı mi ele şişirem Nene kurban olib everim beni Eskerlüğüm oldu size mahana Her gün üzük atirem bakır sahana İçize dev dolu çıkmam sabaha Dibiz köşez doli everim beni Niye yere vurduz benim lafımı? Gözümü korkuttu hamam takımı? Nişanıma sesleyin edinem dayımı... ...türbeye götürün, everin beni. <gülüyor>